Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Abla bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var? Hadi dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin? Ama abla... Ben onları himayeme aldım. Bunu nasıl yaparsın? Dediğimi duydun. Onlar benim himayemdi. Resulullah size eman verdi. Bana da mı? İkinize de. Ama Ali benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemiştin. Ben de seni himaye ettiğimi söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedi. bir biten aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı? Evet. E bu Süfyan. Sen ne diyorsun? Hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir. Onun peygamber olduğuna inanıyor musun? Başka ne olabilir ki? O ancak Allah'ın desteklediği bir peygamberdir. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Hepimiz de senin kardeşlerinin oğullarıyız. Bunun üzerine Resulullah şu manidar sözleri söyledi. Ben de Hz. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi... ''Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir.'' diyorum. Haydi gidiniz, artık serbestsiniz. Bu rahmet iklimi sayesinde Mekke halkı, Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladılar. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Allah'ın evini bağrında taşıyan Mekke fethedilmiş. İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti. 141. bölüm. Peygamberimizin kendisine türlü eziyetler eden Mekkelileri affederek onlardan intikam alma yoluna gitmemesi Kureyş halkından pek çok insanı derinden etkilemiş ve O'nun engin bir merhamete sahip olduğunu görerek peygamber olduğunu kabul etmişlerdi. Peygamberimiz kendisine bağlılık yemini edenlerin sözlerini aldıktan sonra Kabe'nin merdiveninde arkası Kabe'ye dayalı olarak şöyle konuşmaya başladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah göklerle yeri, güneşle ayı yarattığı gün Mekke'yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır. Burası Allah'ın dokunulmaz kıldığı haremdir. Bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Mekke'yi dokunulmaz kılan Allah'tır, insanlar değil. Dolayısıyla Mekke ganimetlerinden hiçbiri bize helal olmamıştır. Allah'a ve ahiret gününe inanan biri için Mekke hareminde kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz.'' Mekke hareminde kan dökmek, benden önce kimse için helal olmadığı gibi, benden sonra da kimse için helal olmayacaktır. Peygamberimiz hutbesinin devamında İslam'ın temel ilkelerini anlattı. Hutbesini bitirdikten sonra Mescid-i Haram'ın bir köşesine geçerek oturdu. Elinde Kabe'nin anahtarlarını tutuyordu. Kabe'nin anahtarları bugüne kadar Osman bin Talha'nın ailesindeydi. Bugün herkes bu şerefin kime verileceğini merak ediyordu. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas söz aldı. Ey Allah'ın Resulü! Bugüne kadar hacılara su ikram etme vazifesi bizimdi. Kabe'nin anahtarını da bize ver, iki şeref de bize ait olsun. Peygamberimiz hacıların su ihtiyacını karşılamak üzere kendi servetinden harcayıp hayra ermesini istediğini söyleyerek amcasına sikaye vazifesini verdi. Ardından Osman nerede diye sordu. Ayağa kalkan Osman bin Talha'nın aklına geçmişte yaşananlar geliyordu. Hicretten evvel pazartesi, perşembe günleri açılan Kabe'ye kimin gireceğine anahtarın sahibi karar veriyordu. Peygamberimiz Kabe'ye girmek istemişti ve Kabe'nin anahtarları yine Osman bin Talha'daydı. Dur bakalım. Nereye? Osman. Allah'ın Resulünü Allah'ın evine girmekten men edecek değilsin herhalde. O bizim karar vereceğimiz bir şey bu Bekir. Siz sadece Kabe'nin anahtarlarını elinizde bulunduruyorsunuz. Kabe'ye ve onun misafirlerine hürmet göstermeniz gerekir. Keyfi davranamazsınız. Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz. Ne cesaretle. Dediğimi duydun çekil git şimdi. <gülüyor> Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman Allah senin elinden o anahtarı almaya da seni kahru perişan etmeye de kadirdir Allah'ın elbisine böyle davranamazsın Peygamberimiz Osman bin Talha'nın bu kaba davranışını sükunetle karşılayıp şöyle dedi Osman bir gün sen beni bu anahtarı nereye istersem koyacağım Kime istersen vereceğim bir mevkide göreceksin Öyle bir şey olursa artık Kureyş'in esamesi okunmayacak, hiçbir kıymeti kalmayacak demektir. Peygamberimiz, hayır, asıl o zaman Kureyş ihya olacak ve kıymetlenecektir diye yanıtladı Osman. I. Peygamberimiz Mekke'yi fethedince, burada Kureyş kabilesinin çeşitli ailelerinde bulunan bazı vazifeleri yeniden düzenlemiş, bir kısmını da kaldırmıştı. Hz. Peygamber vazifelerle ilgili yeni bir düzenleme yapmak üzere Kabe'nin anahtarını Osman'dan almıştı. Amcası Abbas bu hizmetin de kendisine verilmesini talep etti. Bunun üzerine Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte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 Hazreti Ömer de onlara uymaları gereken kuralları hatırlatıyordu. Bu esnada Hazreti Ebubekir'in yanında yürümekte zorlanan bir pirifani ile geldiği görüldü. Bu kişi Hazreti Ebubekir'in babası Ebu Kuhafe'ydi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Ebubekir. Ebu ya Resulallah. Bu babam Ebu Kuhafe. Müslüman olmak için huzuruna geldi. Peygamberimiz sevgili dostunun babasını o halde görünce engin merhametiyle şöyle dedi. İhtiyarı neden buraya kadar yordun? Biz onun yanına gelirdik. Senin onun ayağına gitmen uygun olmazdı ya Resulallah. Onun senin ayağına gelmesi lazımdı. Peygamberimiz Ebu Kuhafe'nin sırtını sıvazlayarak onu İslam'a davet etti. O da Müslüman oldu. Hz. Ebu Bekir babasının şirk batağından kurtulmasına çocuklar gibi sevinmişti. Onun mutluluğu dostlarını da mutlu etmişti. Sonra yıllar önce peygamberimizin ticaret ortaklığı yaptığı Es-Sâib bin Ebu-Sâib el Mahsumi geldi. Orada bulunanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başladılar. ''Ya Resulallah, bu adam yıllardır ticaretle meşguldür. Bir kişi bile onun aleyhinde şahitlik edemez. Dürüst ve güvenilirdir. Müslüman olmadığı halde İslam ahlakıyla donanmış biridir.'' Övgüler çoğalınca Allah Resulü, ''Ben onu sizden daha iyi tanırım.'' dedi. Etrafındakiler o zaman Es-Sahib'in peygamberimizle önceden tanıştığını anladılar. Bunun üzerine Es-Sahib sözü aldı. ''Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Yıllar evvel seninle ticaret ortaklığı yaptık. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar güzel bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin... Ne de benimle çekişirdin. Senin iyiliklerini bilip dururken bugüne kadar İslam'a girmek nasip olmadı. Allah beni kurtarmayı dilemiş ki ahir ömrümde doğru yolu gösterdi. İslamiyet'i seçenler arasında hiç umulmadık isimler de vardı. Bunlardan biri de Ebu Süfyan'ın karısı Hint idi. Bugüne kadar İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hindi. Düşünceli bir halde gören kocası neler olduğunu merak etmişti. Ne oldu sana? Neden böyle düşüncelisin? Başımıza gelenler yüzünden. Muhammed yeterince insaflı davrandı. Üzülme, seni de affedecektir. Onu düşünmüyorum. Engin bir merhameti var. Yaptığımız onca şeyden sonra bizi affederse, bu onun sandığımızın aksine gerçek bir peygamber olduğunu gösterir. Çok şaşkınım Mebusu Fiyan. Nasıl oldu da işler bu noktaya geldi? Biz inat ve kibrimize yenik düşüp gerçekleri görmemekte direndik Hint. Haklısın. Hı? Haklı olduğumu mu söyledin? Evet. <gülüyor> Senden böyle sözler duymak şaşırtıyor beni. Seninle uğraşacak durumda değilim. Evet belli. Neler düşündüğünü anlat bana. Daha düne kadar bu adam kadar nefret ettiğim biri yoktu. Biliyorsun tüm sevdiklerimi çekip aldı benden. Yeryüzünden silinip gitsin, başına gelebilecek en kötü felaketlere uğrasın istiyordum. Sadece ben değil, tüm Mekke bunu istiyordu. Hayatı ona zindan ettik. Arkadaşlarını kesip biçtik, onu öldürmeye çalıştık. O ne yaptı? Geldi ve bizi affetti. Bunu anlayamıyorum Ebu Sofyan. Benim ona karşı hissettiğim düşmanlığı, onun da bana karşı hissetmesi gerekmiyor mu? Onun amcasını paramparça ettim. Bunu nasıl unutabilir? O bir peygamber. Sıradan bir insan değil. İntikam duygusuna yenik düşmüyor. Keşke bu hakikati yıllar önce kabul etmiş olsaydık. Onun peygamber olduğunu kabul mü ediyorsun? Başka seçeneğim mi var? Bak, bu zorla vereceğim bir karar değil. Gönülden kabul etmiyorsan Resulullah seni zorlamaz. Böyle olacağını hiç ihtimal vermezdim ama hislerim gerçek. Dün nefret ettiğim birinin Allah'ın peygambere olduğuna nasıl inanıyorum bilmiyorum. Çok sevindim. Allah seni de hidayete erdirdi. Hamdolsun. Peki nasıl karar verdin buna? Muhammed dün muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye girdi. Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı ve secdeye kapanıp Allah'a şükür ettiler. Bununla kalmadılar, sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. Ben bugüne kadar Beytullah'ta böyle ibadet edildiğini görmemiştim. O zaman anladım ki, onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. <gülüyor> Bizimkilere baksana. Yerinden kıpırdamayan, kendisine bile hayır olmayan, taştan, ağaçtan yontulmuş putlar. <gülüyor> Sizinle ne kadar gurur duymuştu? Oysa bize ne bir faydanız ne de zararınız dokundu. Bir ömrü boşa harcamışım. Bir kin uğruna yıllarımı tükettim. Hakikati görmemek için direniyormuşum meğer. Geç de olsa Allah bize doğru yolu gösterdi. Bunun için ne kadar şükretsek az. Doğru yolu bulduk ama dediğin gibi çok geç oldu. Bugüne kadar yaptıklarımızı nasıl telafi edeceğiz... Resulullah genel af ilan etti. İsmi sayılan birkaç kişi dışında kimseye zarar verilmeyeceğini söyledi. İsmi sayılanların da bazıları gelip af dileyince onları da affetti. Beni de affeder mi dersin? Hamza'ya olan düşkünlüğünü biliyorsun. Seni de affedecektir. Ama yanına kardeşin Ebu Huzeyfe'yi alarak gitsen daha iyi olur. O ilk Müslümanlardan... Resulullah onu çok sever. Belki onun hatırına seni daha çabuk bağışlar. Doğru söylüyorsun. Onunla görüşeyim. Sabah İkrimenin karısıyla beraberdik. O da kocası için af Biliyorsun İkrim'e Mekke fethedildiği gün kaçarak canını zor kurtardı. Muhammed ona garanti verirse geri dönecek. Babası Ebu Cehil'in yolundan gitmeyi bırakır inşallah. Gelip pişmanlığını dile getirirse...